Müzekkin nüfus. Nefislerin terbiyesi. KUTBUL ı Arif'in eşref oğlu Rumi Hazretleri. Kabir azabından kurtulmak için. Allah onlardan razı olsun. Abdülhamit bin Mahmut İbn Abbas'ın yanında otururken birileri gelip akıl danışır. Bunlar hacca gidiyormuş. İçlerinden biri yolda vefat etmiş. Ödünü gömmek için toprağa kazdıklarında yılanlar çıkmış. Her nereyi kazmışlarsa orada yılanlar varmış. Böyle aciz duruma düşünce Allah ondan razı olsun İbni Abbas'la görüşüp fikrini almak istemişler. Durumlarını arz edince Allah ondan razı olsun İbni Abbas, Gördüğünüz o yılanlar, Vefat eden arkadaşınızın amelleridir. Arkadaşınızın cesedini yılanların arasına bırakın. Yeryüzünün tümünü kassanız bile aynı yılanları göreceksiniz der. Nitekim bir kabir daha kazarlar. Bu kabirde de yılan vardır. Çaresiz arkadaşlarının cesedini öylece bırakırlar. Hakkın emrine uymaktan başka ellerinden bir şey gelmez. Ey Aziz! Var buradan kıyaset. Kişiyi bekleyen kabir azabı varsa, yer değiştirmekle bundan kurtulunamaz. Ceset nereye bırakılırsa bırakılsın, bu azap gelip onu bulur. Dolayısıyla sen, yaşarken amellerini güzelleştirmeye bak. Nefsi emmarenin çirkin sıfatlarından kurtul. Nefsi mutmainnenin güzel sıfatlarına bürün. ''Böylelikle kabrin, cennet bahçelerinden bir bahçe olsun.'' Şeyh Safi şöyle der, ''Kişi, kalbine kötü sıfatlardan temizlemek niyetiyle, gece gündüz, ''La ilahe illallah'' zikriyle meşgul olsa, ama kalbi temizlenmeden vefat edip kabre konulsa, zikrinin nuru ona yetişir, kendisine arkadaşlık eder.'' Kendisini korkulardan, kabirdeki böcek ve haşerattan kurtarır. O kişi, böylelikle selamet bulur. Şu beyti, bu anlamda buyurmuşlar. O ne güzelliktir. Cilvesi, yüz ve gönül hicabını yakar. O ne nurdur ki, parıltısı, iki cihanın karanlığını giderir. Beytte işaret edilen nur, zikrin nurudur. Zikir, nefsini temizlemek niyetiyle, yola çıkmış olana, kabirde arkadaş olur. Kişi ölüp kabre konulduğunda, Allah'ın emriyle dirilir. Ruhu, bedenine geri döner. Ey aziz, biraz önce söylenene hayret etme. Zira Hak Teala, Kur'an-ı Kerim'de, ben sizi iki kere öldürürüm, veya, ''Ben sizi iki kere öldürdüm ve iki kere dirilttim.'' buyuruyor. Bu şu demektir. Bir kere öldürdüm, kabre girdiniz. Kabirde dirilip yine öldünüz. Arkasından mahşerde tekrar dirildiniz. Bunun hikmeti kıyamet gününde anlaşılacaktır. Evet, ölüyü kabre koyduklarında ruhu gelir. Böylelikle ölü dirilip oturur. Dört bir yananın güzel yüzlü ve güzel sözlü varlıklarla çevrili olduğunu görünce bunlara ''Sizler kimsiniz? Benden önce buraya gelmişsiniz.'' der. ''Bizler güzel amelleriniz. Senden önce geldik ki burada yalnızlık çekmeyesin.'' şeklinde bir cevap alır. Eğer kabre girenin amelleri çirkinse kabirde gayet çirkin, korkunç, ve pis mahluklar bulur. Bunlara sizler kimsiniz? Benden önce gelip burayı doldurmuşsunuz diye sorar. Biz yaşarken işlediğin kötü amelleriz. Hayattayken bizi işleyerek şeriata aykırı hareket ettin. Cevabını alır. Arkasından gök gözlü kocaman dişli, gök gürlemesi gibi ses çıkaran, ve gözlerinden ateş püsküren, münker ve nekir melekleri gelip sual ederler. Suallere doğru ve güzel cevap verdiğinde, Allah, gözüne sürür ve neşe veren nimetler versin derler. Göz açılıp kapanıncaya kadar, kabrini süsler ve güzelleştirirler. Üzerine hoş kokular serper, onu cennet kumaşıyla örterler. Orada, aklında Kur'an'dan bir ayet varsa, bu ayetin nuru ona yeter. Eğer Kur'an'dan bir şey bilmiyorsa, ameline göre, Hak Teâlâ kendisine nur verir. Bunu, rahmet hazinesinden gönderir. Böylelikle, orada kıyamete kadar, gelin güvey gibi yatıp uyur. Ölen kişinin ameli kötü olur, Münker ve nekirin suallerine de güzel cevaplar veremezse, mesela Rabbin kimdir sualine bilmiyorum demişse, kişinin kabri, kemikleri birbirine geçecek kadar daraltılır. Kişiye abanılıp, üzerine ateşten topuzlar indirilir. Kabrine yılanlar ve akrepler salınır. Üzerine salınan akrep ve yılanlar, Hazreti Yahya aleyhisselamın devlerini yediği gibi, o insanın tenini yer, kemiklerinde et bırakmazlar. Yetmez bu. Sağır ve kör melekler gelip, ellerindeki çekiçlerle onu döverler. Feryat eder, bağırıp çağırır, yardım ister, ama kimse yardımına gelmez. Yaratılmışların hepsi sesini duyar. Yalnızca insanlar ve cinler duymaz. Şimdi, ey aziz kardeş, kabir azabından emin olmak istiyorsan, dört şeye devam et ve dört şeyden sakın. Devam etmen gereken şunlardır. Beş vakit namazını cemaatte kıl. Bunu kaçırma. Bildiğin kadarıyla Kur'an oku. Sadaka vermeye devam et. Salavat-ı şerife oku. Sakınman gereken hususlarsa şunlardır. Yalan söyleme. ''Emanete hıyanet etme, meni ve sidikten sakın, gıybet etme.'' Bu hususlara dikkat ettiğinde kabir sana kolaylaşır. Orada bir karanlık görmezsin. Allah ona rahmet eylesin. süfyan Sevri isminde bir şeyh vardır. Yanında ölüme dair bir söz söylendiğinde ağlar ve birkaç gün baygın yatarmış. Biri kendisine bir şey sorduğunda ''Bilmiyorum'' dermiş. ''Böyle davranmasının hikmeti neymiş bilir misin?'' ''Çünkü, ölüme dair söz duyunca, olacakların hepsini hatırlar, ölümden sonra başına gelecekleri düşünürmüş. Bu yüzden, kendinden geçip baygın yatarmış.'' ''İşte, ölümü böyle düşünmek lazımdır. Ölüm böyle düşünülünce, nefsi emmarelik terk edilir. Nefs ıslah olur.'' Ölüler şöyle dermiş, Dünyaya dönüp, iki rekat namaz kılmaya, Veya bir kez, La ilahe illallah, Demeye izin yoktur. Gel gör ki diriler, Ömürlerini gaflette geçirirler. Sonunda kabre düşüp, Bizim gibi pişman olacaklarını, Geçen ömürlerine ah edip, Onun hasretini çekeceklerini düşünmezler. Resulullah, sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurmuştur, eğer yer ve gök ehline, ölü birinin, kıl kadar sıkıntısı verilseydi, yerde ve gökte, hiçbir canlı kalmazdı. Ey aziz, ömrünü boşa geçirme, ömür denilen şey, büyük bir sermayedir. Sermayeyi, çalışmayla birlikte, hayırlı mallara ayırmak, ve bu malla, İtibar kazanmak gerekir. İnşallah bu şekilde Allah'a yakın olanlardan olunur. Zira böyle amellerin nuru kişiden ayrılmaz. Cennete layık olan amel sahibini cennete taşır. Allah'a layık olan amel de Allah'a. Aynen böyle. Cehenneme layık amel de sahibini cehenneme sokar. Allah korusun. Kibirli, cimri, haset eden, şehvetine düşkün, heva ve hevesine uyan, nefsi emmarenin yedi çirkin huyuyla huylananların yeri cehennemdir. Zira Hak Teala, nefsi emmarenin yedi sıfatını yedi cehennemden alıp ona vermiştir. Hazreti Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: Kişi yüzyıl yıl tutsa, geceleri sabaha kadar namaz kılsa, huyu kötüyse, yeri cehennemdir. Ey gafil! Öyle bir gün geliyor ki, o gün, güzel huy ve amellere çok ihtiyacın olacak. Yaşarken, ilgi gösterip beğenmediğin, kadrini bilmeyip horladığın, yerip yüzüne bakmadığın miskin kimselerin, orada sultan olduğunu göreceksin. Onlar, Ameli salihle meşgul oldukları için bu makamı edinmişler. Burada aziz ve sultan olanların ise orada hor ve zelil duruma düştüklerine şahit olacaksın.